Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahilllezî hadâna lihâzâ ve mâ kunnâ lina htediye levlâ en hadâna allâh ve mâ tevfîk ve itisâmi illâ billâh Allahümme salli ve sellem ve bâlik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alhi ve sahbihi ecma'in Güzeller güzeli güzel Mevlam'ın güzeller güzeli güzel peygamberine indirdiği okunmasıyla ibadet olan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 Bakabilmek ama görmek için bakabilmek. Yolda yürürken kaldırım taşlarını hep bakarak yürürüz. Onlara bakarken sadece bakarak yürüdüğümüzden acaba kaç tane kaldırım taşını geçtik hiç aklımızda kalmaz. Çünkü bakmışızdır. Görmüş olsak sayarak görürüz, bakarız, anlarız, idrak ederiz. Yine yürürken yolda sağa sola bakarız ama görmeyiz. Görsek her baktığımızı hatırlamamız, her baktığımızı teşhis etmemiz, her baktığımızı hafızamıza tutabilecek şekilde şuurlanmış olmamız gerekir. Bakış açısıyla alakalı olsa gerek değil mi? Meşhurdur. i̇bn Saad'ın Sad'ın Kubrası'nda yazdığı gibi Halid bin Zeyd Eba Eyyub el-Ensari, Konstantiniye'yi İstanbul yapmak adına yollara düşüp geldiği zaman İstanbul surlarına, cihadın aşkıyla Allah ile daha rahat cihat edip savaşabilmek adına Zırhını da çıkarıp yönelince Savaş meydanına Orada bulunan tabinden Bazıları şöyle diyordu Kendi ellerinizle kendinizi Riske atmayın Tehlikeye atmayın Halib bin Zeyd Ebu Ayyub el-Ensari Onlara dönecek ve şöyle diyecekti Hayır hayır Siz bakıyorsunuz ayeti ama hayır görmemişsiniz Bakmışsınız ama görmemişsiniz O ayet indiğinde ben oradaydım bu ayet savaş meydanlarındaki bu fedakarlık, şeccaat ya da daha iyi mücadele etmek için yapılan bu fedakarlıktan dolayı değildi. İnsan hakkında inmişti. Kardeşlerinizle her şeyi paylaşmıştınız. Ama şimdi paylaştıklarınızdan dolayı şikayet mi ediyorsunuz? O paylaştıklarınızı dillendiriyor musunuz? Hayır hayır böyle yapmayın. Böyle yaparsanız... Yapmış olduklarınızın hepsini ziyana götürürsünüz, boşa çıkarırsınız, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atarsınız. Ayet buydu, böyleydi diyordu. Saadet aslında bakınca, ahir zaman sahabesi olmak adına o zamanın sahabilerini tetkik ederken, analiz ederken bakıyor muyuz? Yoksa görüyor muyuz? Bakışlarımızda hata edebilir miyiz? Ederiz değil mi? O zaman görmek için bakmalıyız, değil mi? Öyleyse buyurun. Görmek için bakmak adına, saadet asrına adım adım yine yürüyelim. Zamanımızı saadet asrı yapmak adına. Ticaret kervanları ile uğraşıyordu. Gençti. Genç bir delikanlıydı. Ticaret kervanları ile uğraştığı için sürekli Mekke'nin dışına seyahat ediyordu. Bu seyahatlerinden biri Şam yakınlarında bu Büsra kasabasına bir panayıra denk gelmişti. Her zamanki sıradanlık dışında bir hareketlilik vardı gözüne çarpan, dikkatini celbeden. Burada bir rahip, Lelha bin Ubeydullah'ın Mekke'den geldiğini öğrenmiş, yanına yaklaşmıştı. Ahmet zuhur etti mi diyordu. Ahmedi tanımadığını, mevzunun konunun ne olduğunu sorduğunda rahip şöyle devam ediyordu. O Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'dır. Mekke, onun zuhur edeceği, çıkacağı, kendini ortaya koyacağı şehirdir. O, peygamberlerin sonuncusu. Kendisi, Harim-i Şerif'ten çıkarılacak, hırmalık, taşlık ve çorak bir yere hicret edecektir deyince, Talha şaşırıp kalmıştı. Rahibin sözleri, onun kalbine tesir etmiş, yer etmiş olacak ki, alel acele Mekke'ye gelip olup biteni sağda solda araştırmaya başlamıştı. Araştırdığında, Abdullah'ın oğlu Muhammed'ül Emin'in peygamberliğini ilan ettiğini söylediler. Ve ekleyerek Ebu Bekir var ya Ebu Bekir, aklı selim olan genç yiğit Ebu Bekir, o da gitti ona uyudu dediler. Bunun üzerine Talha bin Ubeydullah rahibin söylediklerini hatırladı. Neden sonra? Ebu Bekir radıyallahu anh yanına gidip onunla birlikte Resulullah'ın yanına vardılar ve Müslüman oldu. Rahibin sözlerini sevgilimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. O tebessüm etti ve doğru karar vermişsin, doğruya yönelmişsin buyurdular. Talha bin Ubeydullah, Müslüman olduğu zaman en yakın akrabaları dahil olmak üzere Mekke müşriklerinden çok işkence görmüştü. İlk iman edenler hep böyleydiler. Nemrut ateşlerine atılır gibi, her gün ateşten ateşe giriyorlardı. Girdiriliyorlardı. Ama Hasbunallahu ve ni'mel vekil demi öğrendiler. Sevgili peygamberlerinden. Hasbunallahu ve ni'mel vekil dediklerinden hasbiallah dediklerinden Allah onlara yetiyordu. Ateşler birer gül bahçesi oluyordu onlara. Evine hapsedildiği gibi aç ve susuz bırakıldığı da çok olmuştu. Kardeşi Osman da onun vasıtasıyla iman etmiş. Bu işkenceler Aynen ona da tabi tutulmuştu. Kendilerini reva görülen işkence, tahammülü mümkün olmayan şekilde ardı. Nefel bin Huwailit bin Adeviye adamları ile birlikte, Ebubekir radıyallahu an ve Talha radıyallahu anı yakalayarak iple bağlamışlardı ve işkence yapıyorlardı. Temaulları da onlara sahip çıkmayınca bu hadiseden dolayı Ebubekir ve Talha radıyallahu anhum hazretlerine bitişikler manasına gelen kari denildi ve birçok eziyete maruz kaldılar. Sahabeyi kiramdan Mesud bin Hiraş gördüğü bu hadiseyi bir noktayla nakleder ve der ki Safa ile Merve tepeleri arasında dolaşırken elleri boyunlarına bağlı ve kalabalık bir grup tarafından takip edilen iki delikanlı gördüm. Etrafındakilere dedim ki kimdir bunlar? Hangi suç işlediler? Ne kadar büyük suç işlemişler ki Onları böyle bağladınız diye sorduğunda bu Talha bin Ubeydullah'tır. Atalarının dedelerinin yolundan saptı. Talha bin Ubeydullah bütün bu akıl alma sıkıntılara göğüs geriyordu. Siz ellerimizi bağlıyorsunuz, açısız bırakıyorsunuz, zindanları hapsediyorsunuz, hakaret ediyorsunuz, dövüyorsunuz, sövüyorsunuz. Ama şunu biliniz ki beni öldürseniz de dinimden asla dönmem. Bilmiyorsunuz ki kelime-i şehadet ile ne kazandık. Anlamıyorsunuz ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek ile biz neler kazandık. Yine bilmiyorsunuz ki sizler neler kaybediyorsunuz. Öyleydi. Bugün dahi öyleydi. Kazananlar çok şeyi kazanıyordu. Kaybedenler çok ama çok şey kaybediyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebubekir Bekir radiyallahu ile Medine'ye hicret ettiği zaman Talha radıyallahu an zalimlerin zulmünden kendini bir an al son çıkarmış yine ticaret için Şam'a gitmişti. Haber kendisine o anda gelmemişti. Kervan dönüşü Medine'ye uğramıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleminde Medine'de olduğunu öğrenince kervandaki mallarının hepsinden vazgeçti. Kervanı olduğu gibi Mekke'ye gönderip Medine'de kaldı. Neden sonra? Ailesini de getirterek muhacirinden olmazlarına sebep oldu ve onlar da muhacirlerden oldular. Talha radiyallahu an Bedir savaşına iştirak edememişti. Resulullah aleyhissalatu vesselam onu görevli olarak yine Şam tarafına ticaret için göndermişti. Buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Bedir'e katılanlara vermiş olduğu gibi ganimetlerden pay vermişti o Bedir gazvesine katılanlar arasına ismini kaydettiklerinden bulunuyordu. Uhud gazvesinde ise Müslümanlar bir ara şaşkınlık içinde bulunup dağıldıkları zaman Uhçular tepeden inip Halid bin Velid ve Ebu Sufyan ordusunun arasında kalıp dağıldıkları anda sevgilimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ey Allah'ın kulları bana doğru geliniz, ey Allah'ın kulları bana doğru geliniz buyurarak seslenmişti. Ancak bu sesleniş karşısında ancak 30-35 kadar sahabi gelebilmiş, Efendimizin yanına yaklaşıp Efendimiz'i kuşatabilmişlerdi. Müşüklerin iyice yaklaştıkları bir sırada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şunları kim karşılar diye buyurmuştu. Herkesten önce Talha bin Ubaydullah, Ya Resulallah ben deyip ileri atılmak istemişti. Efendimiz senin gibi daha kim var diye sorunca Medineli sahabilerden biri, ''Ya Resulallah, ben varım.'' diyerek izin istemişti. Efendimiz ''Haydi sen karşıla.'' buyurunca Ensar'dan olan bu mübarek sahabi ileri fırlamış ve müşriklerin arasına atılmıştı. Eşine rastlanmadı kahramanlıklar gösterdiyse de birkaçını öldürdükten sonra şehadet şerbetini içmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine ''Şunları kim karşılar?'' diye sormuştu. Herkesten önce yine Talha bin Ubeydullah ''Ben ya Resulallah benim izin veriniz.'' diyerek ileri çıktıysa da Efendimiz senin gibi daha kim var diye sorunca Ensar'dan bir sahabi ben karşılarım ya Resulallah diyordu. Efendimiz Talha'ya yine izin vermemiş bu sahabiye izin vermişti. Haydi onları sen karşılar buyurmuştu. O da müşriklerle çarpışa çarpışa şehit olmuş şehadet şerbetinden içmişti. Bu şekilde Peygamber Efendimizin o anda yanında bulunan bütün sahabiler vuruşa vuruşa şehadete ermişlerdi. Allah'ın Resulü'nün o anda yanında Talha bin Ubeydullah kalmıştı. Talha, Resulullah ve Vesselam'a bir zarar gelir endişesiyle dört bir tarafa koşuyor, müşriklerle kıyasına çarpışıyordu. Onun bu kadar seri kılıç kullanması, bir anda Resulullah'ın her tarafındaki düşmana karşılık vermesi, o kılıç darbelerine vücudunu kalkan yapması, eşine rastlanmayacak bir hadiseydi. Vücudunda yarı almayan yer kalmamıştı. Elbisesini de kandan başka bir şey görünemez olmuştu. Fakat o Buna rağmen dört bir tarafa yetişiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir mucize olarak Talha sağlam ayağa kalkmıştı ve tekrar düşmanla savaşmaya başlamıştı. Efendimiz onun için şöyle buyurmuştu. Uhud günü yeryüzünde sağımda Cebrail'den, solumda Talha bin Ubaydullah'tan başka bana yakın bir kimsenin bulunmadığını gördüm. Yeryüzünde gezen cennetlik bir kimseye bakmak isterseniz Talha bin Ubaydullah'a bakın buyurlar. Yine Uhud'da İbn-i Kamiya adlı kâfir, Efendimiz'i öldürmeye yemin etmişti. Efendimiz'in üzerine iki zırh vardı. Başında da miğfer bulunuyordu. İbn-i Kamiya, Resulullah'a kılıcı ile saldırıyordu. Kılıç darbesiyle Efendimiz'in mübarek omuzları yaralanmıştı. alanmıştı. Miğferinin iki halkası mübarek yüzüne batmıştı. İlk yetişen Ali bin Ebu Talib, Talha bin Ubeydullah ve Ebu Ubeyde bin Cerrah olmuştu. Talha, Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı sırtını alıp kayalığa kadar çıkarmıştı. Talha bin Veydullah, Uhud Harbi'nden Mekke'nin fethine kadar geçen süre içinde yapılan bütün savaşlara katılmıştı. Ayrıca Hudeybiye'de, Rıdvan biatında ve Huneyn savaşlarında da bulunmuştu. Tebük gazvesinden herkes elinden geleni gayretle orduyu teçhiz etmeye çalışıp uğraşırken, o da herkesle yaraşırcasına hayır da yarışın ayetince varını yoğunu neyi varsa neyi yoksa sarf etmiş, bundan dolayı Feyyaz lakabını ünvanını almıştı. Hazreti Ebubekir'in hilafeti zamanında da bütün gazvelere katılıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cismen yanlarından ayrılmıştı. Şimdi artık ona onun yolunda kavuşmak için adımların izleyerek savaşlara, cihatlara, tebliğlere, hizmetlere koşuyordu. Hazreti Ebubekir hastalandığında yerine kimin halife olacağını Hazreti Talha bin Ubeydullah ile istişare etmişti. O da Cenab-ı Hak sana Müslümanların işini Kime terk ettin derse açık bir alınla ve müsterih olarak Ömer'e bıraktım diyebilirsin. Öyleyse Ömer tavsiyesine bulunmuştu. Hz. Ebu Bekir çok ayrı severdi Talihayı. Çünkü Uhud'da müşriklerden çok keskin nişancı, attığını vuran Malik bin Zübeyir adlı bir okçu vardı. Bu müşrik, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nişan alıp ok atmıştı. Birkaç oku sıyırdıktan sonra, Efendimiz e doğru başka başka bir ok gelince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yakınında bulunan Talha hiç tereddüt etmeden elini açarak oka karşı tutmuştu ve eli çolak kalmıştı. Talha'nın atılan oka karşı elini tutması, candan çok ötelere yükselmiş aşkın, kemale gelmiş bir imanın, muhabbet ile dolu bir kalbin anlatılması mümkün olmayan bir sevginin fiili olarak ortaya çıkmasıydı. Efendimiz Aleyhisselatü selamı muhabbeti o kadar yüksek derecedeydi ki bir ara kendisinden aşırı derecede olan yaralarından bayılıp gözünü açtığı anda Ebu Bekir görmüş. Ya Ebu Bekir Resulullah nerede, nasıl diye sormuş Resulullah iyidir deyince Allah-u Teala'ya olsun. O sağ olduktan sonra her musibet benim için hiçtir diyordu. Eshab-ı Kiram'dan birçok zat güzelliği dillere destan olan Ümmü Eban Hatun'la evlenmek için tekliflerde bulunmuşlardı. Fakat o hiçbirisini kabul etmemişti. Talha bin Ubeydullah teklif ettiğinde hemen kabul etti. Sebebini sorduklarında ise onun ahlakını ben biliyorum. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın ahlakını bir ayrı şekilde takip eder. Evine girerken efendimiz gibi güler yüzle girer. Evinden çıkarken onun gibi mütebessim olarak çıkar. Kendisinden istendiğinde verir, hayır demez. Kendisine bir iyilik yapıldığı zaman teşekkür eder, unutmaz. Bir kusur görünce affeder diye cevap vermiş ve Talha ile evlenmişti. Hz. Talha bin Ubeydullah çok büyük bir zenginliğin içinde bulunmasına rağmen gayet az yer, son derece sade giyinirdi. İsrafı sevmez, yapmaz, yapanları da tenkit ederdi. Ama bu güzel elbiseler giymesine engel değildi. O israftan kaçıyordu. Kalbinden dünyanın zevki sefasını, şehavani arzularını çıkarıyordu. Ahlak, edeb ve fazilet bakımından çok yüksek bir hale gelmişti. Çünkü onların kalpleri, ruhları, imanları, akılları Resulullah'tan besleniyordu. Resulullah'ın barajına bağlıydı onların elektriği sözü yugunsa. Enerjilerini o barajdan alıyorlardı. Kalbi Allahu Teala'nın sevgisiyle, haşyetiyle ve Resulullah'ın muhabbetiyle doluydu. Bu aşk ve muhabbet derecesinden çok ötelerdeydi. O bu aşkının en güzel ispatını gazvelerde hep vermişti. Teker teker. Hz. Osman'ın şehit edilmesinden sonra Müslümanların büyük bir kısmının Hz. Ali'ye beyat ettiğini biliyoruz. Bu beyatta bulunanlardan biri de Talha bin Ubaydullah'tır. Ancak beyattan kısa bir süre sonra Talha bin Zübeyir İbnül i Avvam, Hz. Ali'ye karşı çıkan Hz. Ayşe'nin yanında yer almışlardı. Neticede Zübeyir, Hz. Ali'ye karşı çıktığına pişman olarak savaş meydanını terk etmişti. Talha ise mücadeleye devam etmiş, Cemal günü Hicri 36. yılda Mervan bin Hakem tarafından şehit edilmişti. Hz. Ali harp meydanını gezerken, Hz. Talha'yı vefat etmişler arasında, şehitler arasında görünce çok üzülmüş, başında uzun uzun ağlamıştı. Sonra kucağına almıştı onu. Yüzündeki toprakları siliyordu teker teker. Ve ey Talha! Gökyüzünün yıldızları altında, seni toprağın üzerinde serilmiş olarak görmek bana çok ağır geldi. Beni kalbimden vurdu. Keşke 20 yıl önce ölseydim, senin bu halini hiç görmeseydim diyordu. Neden sonra? Hz. Ali bizzat namazını kendisi kıldıracak ve defnedecekti Vefat ettiği zaman 60-64 yaşlarındaydı. Talha radıyallahu anh aynı zamanda Efendimiz aleyhissalatü vesselamın da bacanağı sayılırdı. Çünkü Talha'nın hanımı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcelerinin kız kardeşiydi. Bir gün hayatta kalan sahabelerle toplanmıştı. Efendimizin dünyalarını değiştirmelerinin ardından Talihabin Ubeydullah'ı görmek kadına bakmak için son bir portremiz olsun sizinle paylaşacağımız. Hayatta kalan sahabelerle toplanmıştı Mehcid-i Nebi'de. Yüzlerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrisaletlerine çevirip sırtlarını da bugünkü Ayşe Stun olarak bilinen mehcidin ilk saflarındaki soldan üçüncü direğe yaslayarak Efendimiz'den bahsediyorlardı her zamanki gibi bahsederlerken Talha radıyallahu anh'a soru sordular dediler ki ey Talha ilk zamanlardan biri Resulullah aleyhissalatü vesselamın hep yanında oldun gecesiyle gündüzüyle onunla beraber geçirdiğin anlar içerisinde en çok keyif aldığın an hangi andır? tebessüm ediyordu çolak Talha Allah Resulü ile Uhud meydanındaydık. Neden sonra ortalık dağılmıştı, bertaraf olmuştu binler. Efendimiz'e atılan oklar vardı. O oklardan bir tanesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın göğsüne kalbine doğru gelmek üzereyken sol kolumu uzattım da ok elime saplandı ve çolak kaldım. Allah'a yemin ederim ki yeryüzünde bundan daha çok mutlu olduğum an olmadı. Gözyaşlarını tutamıyordu ismini anarken. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir adım daha yakınlığa hissederken canından can da gitse o anın huzurunu ve tatlılığını yaşıyordu. Bugün Talha olmak adına Medine-i Münevvere'ye kalben ve ruhen adım adım ilerlesek gönlümüzü, aklımızı, ruhumuzu ona açarak, ya Resulallah hayatımızın en güzel anları dünyanın faturası kirası, borcu şuyu buyu hepsi bir yana en güzeli seni andığım, seni anarken iç alemimle, ruhumla, aklımla, kalbimle senin yanında olduğumu hissettiğim andır desek, diyebilsek. Selam olsun Talha bin Ubeydullah'ı görenlere. Selam olsun görmek için bakanlara. Selam olsun Nefs Mekkesi'nden Gönül Medine'sine hicret edip Talha'ların elinden tutanlara, Talha'ların adımdan sevgiliyle buluşanlara selam olsun. Ya Rabbi, Efendimiz aleyhissalatü vesselamca sana dua ediyoruz. Onun gibi dua etmeyi beceremesek de. Kendimiz adına, tüm ümmet adına, hatta sinemizi açarak tüm insanlığın hidayetiyle onlar adına istiyoruz. Lütfet, İhsanet et. Süleyha, şuheda. Hatırına. Allah Allah sedalarıyla senin nurunla tüm cihanı temizlemeye çalışanların hatrına ve koru muhafaza et Efendimizin sana sığmış olduğu tüm şerlerden dehşetlerden afetlerden ve hala da devam eden fitnelerden tüm ümmeti ve insanlığı muhafaza et bir talha kıl bizi bir ebubekir Bekir kıl bizi Zamanın şartlarına bahaneler uydurarak siğrılanlardan değil Zamanın şartlarını kendine uyduranlardan eyle bizi Veda haçında 125 bin kadar sahabesi olan Allah Resulüne Ahir zaman sahabesi olarak binler eklemeyi O binlerin arasında olabilmeyi lütfet bize Abbena, atina, fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten okena azab-ı nar ve atkhina'l cennet me'al ibrar ya aziz ya gafar rahmetin ki ya erhamer bir dahki programda bir başka sahabiyle görüşmek üzere görmek adına bakmak için adım adım onun izinde yürümek üzere selam aleyküm Rahmetullahi ve berekatuh